İkisini bir araya getirecek çok vesile olabilir şüphesiz ama bugünkü hariçten sanat programını kaydetme vesilemiz Arter'in yakında çağrısını yaptığı Arter Araştırma Programı 2020-2021 son başvuru tarihi de 19 Temmuz 2020 olduğu için bir an önce bu buluşmayı gerçekleştirmek istedik. Aslında İzöstatla yani onun öğrenme programlarını yönettiği Arter kapsamında yaptığı çalışmalar için sanırım bundan bir sene önce de bir araya gelmeye çalışmıştık. O zaman programın nüveleri vardı. ...yeni yeni hazırlanıyordu. Zira bildiğiniz gibi uzun yıllar istiklal caddesinde faaliyet gösteren Arter... Geçtiğimiz yıl Dolapdere'de bir müze binası olarak inşa edilen yeni yapısına taşıdı bütün faaliyetlerini. Ölçeğini de, kapsamını da genişleterek işte orada da görmeye başladık ki Artver'in izleyicilere yönelik ya da sanatçılara yönelik öğrenme programlarının da çapı oldukça genişledi ve çeşitlendi. Biz Öztat'ta bir sanatçı olarak bazı programlarda Merve Ünsal'la da iş içinde bu programlarla ...üzerine çalışıyor. E, Artan araştırma programında geçtiğimiz yıl aslında başlatmışlardı. O zamanlar araya gelin demiştik ama programın biraz daha ilerlemesini bekledik araya giren bütün bu süreçlerdi derken ilk onların dönemi neredeyse tamamlanmak üzereyken, ikinci döneminde çağrısına çıkmışken tam da zamanı aslında bu buluşmanın. Merve Ünsal ise Artter Araştırma Programı yürütücüsü ama sanatçı. Onu pek çok sanat projesinden, sergiden, yayından da tanıyabilirsiniz. Ona da ağırlık olarak bu Artter Araştırma Programı üzerine Konuşacağız. İz, öncelikle sözü sana vermek istiyorum. Ee, uzun süredir Arter'de çalışıyorsun. Ee, aynı zamanda bir sanatçısın biliyorum ama Arter'in öğrenme programında uzun süreli bir emeğin var. Bugünkü odak noktamız Arter Araştırma Programı olacak. Ama nasıl ortaya çıktı Arter Araştırma Programı? Nasıl bir bağlamda yerini buldu? İstersen oradan başlayalım. Çok teşekkürler davetin için Çelenk. 2019 yılında Arter yeni binasına geçtiğinde senin de söylediğin gibi programının kapsamı çok genişledi. Arter İstiklal Caddesi'ndeki binasında 2010 ile 2018 yılları arasında çağdaş sanat sergileri yaptı ve bu sergilere eşlik eden yayınlar yaptı üretildi Ve e, bu bağlamda da pek çok yapıtın üretimi desteklenip bir kısmı arterin koleksiyonuna dahil edildi. Dolayısıyla yeni binada hem koleksiyondan eser, e, eserlerin sergilendiği hem koleksiyon dışından e, yapıtların sergilendiği çağdaş sanat sergilerinin yanında e, binanın başka pek çok fonksiyona da izin e, verdiğini görmüştür gelen dinleyiciler. Ee, bir sahne sanatları, e, klasik ve elektronik müzik konserleri, film gösterimleri gibi etkinliklerin yanı sıra e, bizim e, öğrenme programı ekibi olarak Arter'deki sergilerin etrafında e, bir takım yorumla, yorumlama süreçlerini farklı yaş grupları için ve farklı ilgi odakları olan izleyiciler için oluşturmamızla şekillenen bir program var. Öğrenme programının büyük bir kısmının çıkış noktasını aslında Sergiler ve arterin sanatsal programı oluşturuyor. Ama bunun yanında iki tane de uzun soluklu programa yer verdik kuruluşundan itibaren ve bunu da önemsedik. Ya tek seferlik buluşmalar, E, sergiler etrafındaki diyaloglar çok önemli fakat e, uzun soluklu ilişkilerin e, Dönüştürücü etkisi çok daha fazla ve e, bir Gençlik Konseyi diye bir programımız var. O da az çok e, artı araştırma programıyla eş e, aynı sürede yer alıyor. Ekimle Mayıs arasında yani az çok bir akademik yıl boyunca 14 e, 10-14 yaş arasındaki şişli ve beyoğlu bölgesinde yaşayan e, Çocuklar için bir program hı hı. Ee, ve e, Arter araştırma programı da e, aslında benim Arter'le e, öğrenme programı kapsamındaki çalışmamın başlangıcını da oluşturdu. 2016 yılında e, iletişim direktörü Arten İlkay Balic e, bu o zaman profesyonellere yönelik bir program adı veriyorlardı buna ve profesyonellere hı. yönelik bir programın Çağdaş sanat alanında ne tür ihtiyaçlara cevap verebileceğini üzerine bir araştırma, rapor hazırlamak için davet etti beni. Ve bu rapor kapsamında ben hem bir literatür taraması yaptım hem de pek çok aktörle görüştüm. Hem Çağdaş sanat alanında ders veren sanatçı akademisyenlerle hem inisiyatiflerle hem de kurumlar bağlamında bu tür girişimlerin E, yürüten kişilerle görüşme şansım oldu. Ve sonrasında e, özellikle yeni bir şeye başlayacağımız noktada o araştırmanın sonucunda bizim için denemek istediğimiz şey olarak şu o, ortaya çıktı. Yani Neticede Arter ve yani Çağdaş Sanat alanında e, birlikte çalıştığımız pek kurumun e, dikey yapılanmaları var. Ve böyle bir kurumsal yapı içerisinde Yatay bir ilişkilenmeyi nasıl örgütleyebiliriz, nasıl katılan kişilerin de karar süreçlerine dahil olduğu bir yapı mümkün olabilir denemek istedik. Ve bir şeyin pilot yılını yapıyor olmanın da böyle bir özgürlüğü var. Yani bir şey deniyorsun ve o deneyimle evrilmek mümkün programı. Dolayısıyla davet ettiğimiz 10 katılımcıyla birlikte böyle bir sürece girdik. Senin önceden bizimle iletişime geçtiğin noktada da henüz ortaya çıkmış bir deneyim yoktu. Şu anda bile bu deneyimin içinden geçen katılımcı dediğimiz kişilerin olmadığı bir ortamda konuşuyor olmaktan rahatsızlık ve onun eksikliğini de duyuyorum. Çünkü onların da apayrı deneyimleri olabilir bu sürece dair. Bugün bizim aktardıklarımızla <gülüyor> yetinmemiz gerekecek. Merve'ye vereyim sözü. Evet, evet. İz çok teşekkürler. Gerçekten o katılımcılarla da çeşitli vesilelerde denk gelip onların deneyimlerinde ilk ağızdan biraz dinleme fırsatım oldu ama radyoya taşımak için belki ikinci dönemi de bekleyebiliriz ya da ilk dönem hala daha tamamlanmış değil o anlamda. Yani sen Mayıs ayını telaffuz etmiş oldun ama tabii geçtiğimiz Mayıs Hiç beklediğimiz bir dönem değildi açıkçası. Dolayısıyla belki şimdi Merve Yümsal'a söz vereyim. Yani i̇lk dönem nasıl geçti, nasıl geçiyor, neler yaptınız, bir yayın üzerine çalıştığınızı da biliyorum. Bizi neler bekliyor o süreçte? Tabii ben kısaca bahsedeyim. Çelen çok teşekkürler bu arada tekrar bizi davet ettiğin için. Aslında bu pilot senesinin bence zamanın iki tarafına doğru da genişleyen bir boyutu da var. Çünkü davet edilen katılımcılar olduğu ve daha mesela bina açık olmadığı için ilk birbirleriyle karşılaşmaları iki günlük yoğun bir buluşmayla Mart 2019'daydı. Onun için aslında biz resmi olarak programı Ekim ayında başlatmış olsak da önce bir karşılaşma ve bir altı ay belki o ilişkilerin birazcık nüvelerini atma fırsatları da olmuştu. Bir araya resmi olarak gelmedi deneyi var. Şöyle bir şey yaptık ve aslında bir taraftan da çok gerçekten heyecan verici bir süreçti ve bitir, bitmemesi de bence bu yüzden biraz da çok deneysel demeyi çok sevmiyorum ama gerçekten bir deneyim ve deney üzerine kurulu bir yapı oluştu. Yürütücü olarak benim mesela titrimin olması da biraz bu yüzden. Biraz aslında kendi müfredatlarının müfredat kelimesinin hani getirdiği yükleri farkındayım ama bir şekilde de kendileri ortak bir içerik için en hani onu karşılayan kelime olduğu için müfredat diyorum. Bir şekilde ortak bir müfredat oluşturma, birlikte olmayı bir şekilde nasıl ilişki kurmak istediklerini, kurumla nasıl ilişki kurmak istediklerini, bizle nasıl ilişki kurmak istediklerini kendi talepleri üzerinden hurgulamaya çalıştığımız bir süreçti. Her hafta çarşamba günleri 6.30'da buluştuk. Çünkü aslında grupta da tabii ki mesaileri olan farklı bir sürü şeylerin içinde, elleri bir sürü farklı şeylerin içinde olan insanlar da vardı. Böyle olmasını da aslında önemsiyoruz. iz ve benim için de bu e, önemli bir şeydi. Peki araya girecek ol, olursam kimdi Tabii. katılımcılar? Yani isimler de değerli şüphesiz ama e, belki biraz o profili anlamak için şimdi bir açık çağrı da yaptığımıza göre yeni dönemin katılımcılarını da davet etmek üzere şehir dışından gelenler olduğunu da biliyorum örneğin. Hı hı de bahsediyorum sanatçı olanlar ve de sanatla uğraşıp aslında sanatçı olmayan isimlerin de olduğunu biliyorum. Bir onu sormak istiyorum. İkincisi de hani kurumla bu dikey ve yatay e, ilişkiden de bahsettiniz daha katılımcı onların da karar alma mekanizmalarına dahil olmasını da gündeme getirdiniz her ikinizde. Bu nasıl gerçekleşti? Yani bu iyi bir niyet şüphesiz ama nasıl somutlaştı? Nasıl örnekler e, var? Hakikaten o eee karar alma süreçlerine ne şekillerde dahil oldular bunun sonuçlarını nasıl gördük nasıl ilişkilendik Bunu belki izle birlikte o karar verme süreçlerini birlikte de yürüttüğümüz için şey yapıyoruz ya ben başlatmış olayım onu nasıl olduğuna dair aslında bir şekilde karar verme mekanizmaları ben de daha önce de böyle öğrenme farklı süreçlerde bulunmuştum izin keza bu yönde çok tecrübesi var aslında fark ettiğimiz bir şey öğrenme modeli içerisinde karar verme mekanizmalarının belli bir şekilde aslında gruptan gelen taleplerle şekillendiğinde bunun çok zaman aldığı ve o yüzden aslında bizim ilk birkaç ayımız ve hatta hatta hala da müzakere ettiğimiz bir şey ve bence böyle bir programın aslında ya da bu programın bu edisyonunun bu versiyonunun çok merkezinde olan bir şey sürekli bir birbiriyle konuşma iletişim kurma ve de e, hele de gündem bu kadar hızlı değişirken de aslında kendi grup olarak ve bireysel aciliyetlerini ifade etme üzerine kurulu bir yapı oluşturduk burada da gerçekten onların bize getirdiği talepleri bir şekilde gruptaki aslında bizim rolümüz genelde bir moderasyon ve de bir şeyi iletilmesi gerektiği onun iletilmesi için bazı şeyleri yerine getirmek gibi bir rol üstlendik. Onun için aslında bu karar verme mekanizmaları da birazcık çoğunluk, birazcık kendi içlerinde oy birliği, oy çoğunluğu farklı kararların olmasına karar verdikleri noktada onların şekillendirdiği şekilde gitti. İz bilmiyorum bu konuda senin de karar verme mekanizmaları ve süreçle ilgili eklemek istediğin bir şey var mı? Diğer sorudan alayım ben de. Yani bu yıl kimler katıldı ve açık çağrıyı da ilgilendiren bir konu. Yani biz ilk yılda davetleri yaparken yani hem çağdaş sanat alanında farklı rollerden üreten kültür üreticileri diyoruz. Yani kültür üreticisiyle kast edilen burada sadece çağdaş sanat alanında değil ama farklı kültürel alanlarda çalışan kişilerin bir araya gelebilmesini önemsiyoruz. Evet. Bu yılki e, davetli e, katılımcılar e, Deniz Aktaş mesela Diyarbakır'dan geldi ve e, Ali Kemal Ertem'le birlikte, İz, Ali Kemal de İzmir'den geldi. Erter'i misafirhanesinde konakladılar. Ön, önümüzdeki yıl için de böyle bir imkan olacak. E, Eser Efe Özdemir, Ayşe İdil, Gizem Karakaş, Neslihan Koyuncu, Sarp Renk Özer, Nora Tataryan, Ezgi Tok ve Alper Turan katıldılar bu yılki artı araştırma programına. Ve küratör, sanatçı, araştırmacı gibi farklı alanlardan geliyorlar ve birbirlerine de bunu getirdiler. Yani. Sadece işleyen şeylerden değil zorlandığımız şeylerden de bahsetmek belki hı hı. E, önemli şu noktada. E, biz e, davetleri götürürken bir şekilde çağdaş sanat alanında kolektif süreçleri pratiğinin parçası olarak gören bir takım destek mekanizmalarının kurulmasına emek veren kişileri dolayısıyla böyle kolektif bir süreçte yer almayı buna emek vermeyi önemseyecek kişileri davet etmek istedik. Ama neticede e, Şey, programın ilk yılki duyurusunda yer alan e, cümlelerden biri kendiliğinden örgütlenmeyi önemseyen açık uçlu bir süreç e, ve netice birbirini seçmeyen insanların kendiliğinden örgütlenmesine dair bir arzu bir, yere, bir yerde naif ya da zorluklarla birlikte gelmesi kaçınılmaz ki bu yılki e, Süreçte de aynı şey olacak. Bir şekilde başvuran ve değerlendiren kişiler tarafından belirlenen bir grup insan birlikte düşünüyor ve öğreniyor olacaklar. Ama ben burada... Somut olarak, hemen somut olarak sorayım mı? Kimler nasıl başvurabilir? Yani zamanımızı efektif de kullanalım. Vaktimiz kaldıkça, özellikle mesela yayını da merak ediyorum. Onu da tekrar dönüp sormak istiyorum ama kimler nasıl başvurabilir? Nasıl bir süreç bekler onları? Yani başvuruyle ilgili bayağı uzun bir metin var ve ilgilenen kişilerin arter.org.tr sayfasından detaylı açık çağrı metnine bakmalarını öneriyorum çünkü. Burada atlayacağımız detaylar mutlaka olacaktır. Tamam, onları sistemimize kadar olduğunu ben de buradan vurgulayayım. Yani acele edin çünkü başvurmak istiyor musunuz ya da hazırlamanız gereken bir takım belgeler vs. varsa onları değerlendirmeniz adına arter.org.tr Üç tane ana unsur var. Ben onu çok kısaca zikretmek açısından bir hani niyet mektubu var. Üç işten oluşan bu işi ucu açık bir şekilde tabii ki bu bir sanat nesnesi de olabilir, metinde olabilir, ses kaydı da olabilir. Üç tane işin oldu ama bunların süre ve uzunluklarıyla ilgili kısıtlamalar ya da öneriler var ve de özgeçmiş olacak şekilde yani bir hani tavsiye mektubu ya da dışarıdan alınacak şey değil. Aslında katılın, katılmak isteyenlerin kendileri hazırlayabilecekleri bir başvuru olmasında da önemsedik. Yayını da konuşalım mı? Yani şu anda da bir yayın hazırlığı içerisindesiniz ve çıktığınız açık çağrıda da art araştırma programı sürecinde oluşan diyaloglar ve ayrıca katılımcıların kendilerinin bireysel olarak yürütecekleri, araştırma projelerinin yön verdiği bir yayının ortaya çıkacağından bahsediyorsunuz. Buna bir bütçe de ayırıyor Arter. Dolayısıyla hani ilk ilk dönemin neredeyse bir yıla yayılan sürecin sonucunda nasıl bir yayın heyecanı içerisindesiniz şu dönemde ya da yayın önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak yayınla ilgili neler bekliyorsunuz? Merve özellikle sana da yöneltmek istiyorum. Çünkü sen yazıyla, yayınla özellikle uğraşan birisin. Yani sanat pratiğinin içinde de var. Ama gerçekten yayını ilk başta benim fikrim değildi. Onu çünkü bir şekilde sonuna bakınca hani bu yayın bir, onu şey, şöyle bir şey vardı ilk başında ve bunu çok da kendi aramızda da konuştuk. Bir kapanış ritüeli ve bir, yani bir çıktı odaklı olmaması bu arada gerçekten muhteşemdi ve başlarken bir herhangi bir çıktı olması gibi bir şeye de kamusal bir şey olması gerekmeden başladık ama bir noktada bu e, özellikle de bahsettiğimiz o karar verme süreçleri ve ortak kaygı bulmakta belli bir e, kavanoz ya da istiyorsanız ona vazo diyeyim ne derseniz diyeyim bir şeyin içine doğru gidiyor olmak bir şekilde hem gruba iyi geldi hem de süreç o kadar süreç odayıklıydı ki o kadar, kadar diyaloglar ve o kadar bir arada da olma üzerineydi ki bunun bir çıktısı ya da bir şeyi olmalı derken yayın orada gündeme geldi ve yayın aslında bir şekilde de hepimizin tabi yayınlarla ilgili belli bir tecrübesi olduğu için de sanatçı olmayanları da aslında içine belki daha farklı bir şekilde dahil edebilen bir yapıda olduğu için öne çıktı. Şu anda üzerine çalıştığımız iz lütfen sen benim eksiklerimi burada şey Yap. Ben birazcık şu anda hipermetrop olmuş olabilirim yayın süreciyle ilgili olarak. Ee, yayın sürecini şu anda yaptığımızda aslında katılımcıların kendi içerikleri, kendilerinin süreçle ilgili birbirleriyle paylaştıkları ve tuttukları kayıtlardan oluşturdukları ama yine özgün içerikler diyebileceğim bireysel içeriklerden oluşan bir yayın. Yani işlerden oluşuyor aslında yayın ama... ...çıktığı kaynak ve noktada... ...kendi aralarında paylaştıkları... ...referans noktaları, görseller ve de... ...süreçleriyle ilgili olan... ...bir e, referans dünyası. İz eklemek istediklerin olur mu senin de? Yani... Evet birlikte bir yayın sürecine girmenin nereden başlayacağına dair belirsizliğin böyle çok hızlı bir şekilde grup tarafından aslında her ay için bir referanslar yükleme, herkes o dönemi nasıl hatırlıyor, nelerle hatırlıyor. Burada hem daha objektif ve toplumsal referanslar diyebiliriz hem de herkesin kişisel hayatından o aylara ait Referansları biriktirdiği bir e, zaman deposu diyebileceğimiz bir bütün oluştu. Sonra herkes bu oluşan kaynağı işleyerek ya zaten bireysel olarak dert edindiği konularla e, kendi biçimlerini buldu, ama neticede bir ortak kaynaktan besleniyor olmakta o e, sürecin ilişkisel bir şekilde devam edebilmesini ve iç referanslar ve bağlantılar olmasını sağladı ve eminim bu her yıl çok farklı olacak yani o noktada bir de şey söylemek gerekiyor Arter'in e, 2010 yılından beri her sergisiyle birlikte bir yayın yapmış olduğundan bahsetmiştik hmm. ya kurumun bu yandan böyle bir birikimi olması e, Bizlerin de kurum e, içerisindeki bu yapıdaki e, oluşacak e, mecra'yı yayın olarak belirle yani bu yılın e, Bu, bu yılki katılımcılar yayın mecrasına meyletti. Ama sonraki yıllarda e, sürecin bir yayınla sonlanıyor olması ve yayın alanında bir deneyimi içermesi de bir yandan kurumun birikimiyle de bağlantılı. Harika. Peki, hariçtan sanat programındayız. Açık Radyo'da İz Özsat ve Merve Yüsal konuğum, iki değerli sanatçı ama bugünkü buluşma vesilemiz Artter'in duyurduğu ikincisini gerçekleştireceği Arter Araştırma Programı son başvuru tarihi 19 Temmuz. Buradan hatırlatmış olalım. Arter.org.tr'den bilgi alabilirsiniz. E, son olarak belki e, Merve'ye yönelteyim bu sorumu programın yürütücüsü de olarak bir kişisel mentörlük e, de özellikle bulgusunu yaptığımız bir e, alan bu Arter Araştırma Programı'nda ve program yürütücüsü olarak bu mentörlük görevi de sen de her katılımcının araştırma ve üretim sürecin desteklemek aracı, amacıyla birebir de e, yaptığınız bir süreç. Hani ilk dönemi değerlendirecek olursan özellikle katılımcıların hangi alanlarda mentor diye ihtiyaçları daha yoğunlaşıyordu neler gördüm bu senin açından nasıl öğretici oldun çünkü mentor belki ama eminim sana da geri dönüşleri sana da öğrettiği bazı şeyler olmuştur. Öyle bir mentor olarak değerlendirme yapmanı istesem Tabii ki şöyle aslında bu bizim kendi aramızda da hep yapılan bir espri programda en çok öğrenen Merve oldu diye. Çünkü bir şekilde ben 10 tane mu, yani izle zaten birlikte karşılıklı öğrenmemiz bir tarafı ama aynı zamanda 10 kişinin araştırmasını ne olursa olsun ilk benle paylaşıyor olması bana çok şey kattı. Ve bir taraftan da mentorluk derken ne kadar çekinsem de çünkü onun içerisinde ufak da olsa bir hiyerarşi olabileceği için benim yapmak istediğim aslında orada ki yani bizim yapmak istediğimiz programda ve benim umarım mentor yapmak istediğim bir şekilde hep gelebilecekleri ve o katılımcıları destek olabilecek ilk adres olduğumu bir şekilde yapının içine katmak. Çünkü özellikle İstanbul koşullarında ve de herkes bir sürü farklı proje üzerine çalışırken o yapılandırılmadığı zaman bazen o buluşmalar yapılmayabiliyor ya da ertelenebiliyor. Onun için bir şekilde aslında hani onu bir ritüel gibi yapıp çok da bir şeylerin birikmemesi içinde yani sadece mesela geçen gün şu makaleyi okuyordum ilgimi çekti kadar basit toplantılarında oldu aslında bir en azından 8 tane görüşmenin olacağı ve de 8 kere en azından benim onlarla bir şeyleri belki paylaşabileceğim ve de belki destek olabileceğim kadar destek olabileceğim bir yapımın olması önemli geldi. Bu seneki katılımcıların da keşke daha çok görüşseydik demiş olduğu bir şey olduğu için de aslında onların aldığı bir yorumu bir şekilde yürütücülükle mentorluk arası yeniden bir devşirme çabamız. Göreceğiz nasıl işlediğini. Harika, peki. Çok teşekkür ederim. İkinize de iz eklemek istediğim bir şey olur mu son olarak kalan bir iki dakikamızda? Yani Bize zaman ve mekan ayırdığın için çok teşekkürler. Umarım iz dinleyenlerden ilgilenenler olur ve denemeye ve programı birlikte evriltmeye devam ederiz. Ben size çok teşekkür ederim İz Öztat ve Merve Hünsal. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyorum açık radyo dinleyicilerine. Hoşçakalın. Haricden Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.